İlk sorumuz Azerbaycan'dan gelmiş hocam. E, musiki, müzik insanda e, sevgi hisleri, deruni hisler oluşturuyorsa bu tür musikiyi dinlemek caiz olur mu? Konuya şöyle girmekte fayda var. Evvela geriye İslam ilim tarihine doğru fıkıh tarihine girdiğimiz zaman e, bu meseleye o açıdan bakınca genel manasıyla İslam alimlerinin musiki dediğimiz olaya bugünkü ismiyle müzik, özellikle bugünkü müzik ismi daha da e, kavratıcı olacak. Hı hı. Müziğe e, pek hoş baktığını söylemek mümkün olmaz. Bazı e, kaynaklarda görürsünüz, musikiyi müzik, müzik aletlerinin tamamının, efendime söyleyeyim, kullanmanın caiz olmadığını iki istisna olmak kaydıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın def çalmasına özel bir durumda hı hı. müsaade ettiğinden bahisle bunun dışındaki musiki aletlerini çalmanın caiz olmadığını bir de bazı kaynaklarda da yine cihad için giden orduyu coşturmak amacıyla davul ve kös gibi bir takım enstrümanların kullanılması dışında eğlence amaçlı olarak musikinin dinlenmesinin caiz olmadığı vurgulanarak söylenir. Ama meseleye bir de hikmet açısından bu yasağın getirilmesindeki hikmet yahut da yasak demeyeyim de bu kavramın münakaşa konusu olmasının ardındaki sebepten hareketle ortaya çıkacak olursak dinin koyduğu ilkelerinin tamamında kişinin Allah yolunda bulunmasını devamlı kılacak ilkeler teşvik edilir insanı bu yoldan çıkaracak yollar da yasaklanır. Hı hı. Bu yollara götürecek yollar da yasaklanır. Şimdi meseleye bu açıdan baktığımız zaman, eğer ulemanın bir kısmı, özellikle son dönemlerde ortaya çıkan alimler, hikmet kapısından biraz daha meseleye bakmak suretiyle, hep daraltıcı hükümler değil, meseleleri olduğu gibi ortaya koymayı ilke edinmeyi edinme yoluna giren, bir takım özellikle müteahhirin alimler, Son dönem alimleri meseleye farklı açıdan bakmışlar ve demişlerdir ki musiki konusunda konusunda toptancı bir hüküm vermek doğru değildir, isabetli değildir. Neden? Çünkü bütün musiki türleri ve bütün çalgı aleti türleri eğer Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yasakladığı lehiv dediğimiz boş, amaçsız eğlence diye ifade edebileceğimiz bir ortama insanı çekiyorsa dini hayatın ötesine çıkaracak ruh dünyasında kopmalar, kesilmeler, gölgelenmeler meydana getirecek, dini hayatla ruhaniyetle, ilahi algıyla aralarında ilahi noktalarda duygularla arasına kesintiler getirecek bir musiki ve musiki aleti ise, bir musiki anlayışı ise bir adım daha ötesi insanı harama götürecek. Doğrudan ya da dolaylı yoldan harama götürecek bir iş Niteliğinde gör görünüyorsa Musiki dediğimiz iş Dinlemek olsun icra etmek olsun Aletini kullanmak olsun Sessizini yapmak olsun Her halükarda insanı harama götürecek O yola sürükleyecek bir niteliği varsa Haram olduğunda bunu zaten şüphe yoktur Nereden çıkarıyoruz? İslam'ın temel ilkesidir Harama götüren yollarda haramdır <Gülüyor> Bir musiki insanın şehvet dünyasına şehvet dünyasını besleyecek ve oradan da başka yanlış yollara yol açacak nitelikte ise aynı şeyle az veya çok sürekli veya kesintisiz kesintili meşgul olan insan o tarafa doğrunun tabiatının kaydığını hisseder. Bu kayış tehlikelidir. Din de insanı tehlikeden korumak için vardır. Der ki senin yaptığın bu iş yanlıştır. Dolayısıyla haramdır. Veya tahrimen mekruptur. Hükmü neyse yapılan işin şeyine göre. Ama öbür taraftan da öyle bir e, musiki dediğimiz zaman öyle bir tür ve musiki türünü icraden öyle edildiği, icra edildiği öyle bir alet var ki bunları dinlediğiniz zaman sizi daha çok böyle ruhani havalara çeker götürür yükseltir. Bırakın şehevi duygularınızı e, desteklemesini, kamçılamasını insanın ruhaniyetini kat ve kat arttırabilecek, insanı manevi alemlere götürecek hele hele ortamı da müsaitse bu tür musiki yapmakta, dinlemekte, bu tür musiki aletlerini çalmakta bir sakince bir beis yoktur demişlerdir. Hı hı. Çeşitli tasavvuf tarikatlarında bir takım def ve benzeri ne gibi musiki aletlerinin kullanılmasının arkasında yatan genel yaklaşım dur veya değildir ama fiilen bu vardır. Defin kullanılması Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın fi tarihinde izin vermiş olmasından hareketle devam eder. Neyi işte Mevlevi tarikatında öteden beri kullanıla gelen bir enstrümandır. Burada meseleyi hikmet noktasından ele aldığımız zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımların düğünde eğlendirirken def çalmalarına ve onun eşliğinde e, türkü benzeri şeyler söylemelerine, kaside benzeri şeyler söylemelerine izin vermesinin sebebi. Acaba o kullanılan aletin cinsi midir? Yoksa kullanılan aletin bırakacağı etkinin cinsi midir? Eğer meseleyi izni, peygamberimizin iznini sadece o çalgı aletinin def oluşuna bağlarsak orada tıkanır kalırız. Dar bir bakış açısı. Deften değil mi bu? başkası caiz değildir deriz. Hı. Tıpkı peygamberimizin efendime söyleyeyim, e, biniciliği ve yüzmeyi teşvik etmesinde olduğu gibi. Peygamberimiz yüzmeyi teşvik etmiştir. Biniciliği teşvik etmiştir. Güreşi teşvik etmiştir. Bunun dışındaki sporları yapmak caiz değildir demek ne kadar yanlışsa ve bu meseleye haddi zatında meselenin vücudu geliştirmek, zinde kalmak için yapılması gereken bir takım fiziki hareketler penceresinden bakarsak penceremiz genişler. Musiki'de de böyle yapılması gerektiğini söyleyenler var. Son zamanların bakış açısı, makul görülen bakış açısı budur. Dolayısıyla Peygamberimiz defe izin verdi. Def caiz, onun dışında bir şeyden bahsetmedi. Ortaya çıkan her şey haram. Penceresinden bakmak yerine hikmet dediğimiz, yani Resulullah niçin buna izin vermiştir? Eh, bunda da olsun canım. Çünkü bu insanın şehevi arzularını debreştirmez. Belli bir ölçü dahilinde kalır. efendim Zaten meşru ölçülerde eğlenilmesi zaten ön, ön şarttır. Dolayısıyla musiki aletlerinin, musiki türlerinin bu kayıtlarla beraber caiz olduğunu söylemiş ulema çok da aykırı e, görünmeyen bir durumdur. E, zamanımızda bu anlayışa e, sahip olan insanlar olmakla beraber, hayır eski e, bakış açısını devam ettiren fıkıh kaynaklarımızda mesele nasıl ele alınıyorsa bugün de öyle alınması gerektiğini e, ileri süren anlayışlar vardır. Ama şunu ifade etmek gerekir ki fıkıh dediğimiz şey bizati kendisi onun üzerine oturduğu ilkelerden bahsetmiyorum. Kur'an ve sünnetten ve diğer İslami delillerden bahsetmiyorum. Bu delillerden hareketle ortaya konulan netice, uygulamalar bunlar zamanın geçmesiyle eskiyebilen şeylerdir. Bakış açıları da zamanın geçmesiyle değişebilen şeylerdir. Dolayısıyla fıkıh kitaplarının bizim önümüze koyduğu uygulama kalıpları değişmez kalıplar değil. Hangileri? İçtihada dayalı olanlar. İşteha da ayda ay olarak verilen kalıplar zamana göre, ihtiyaca göre yine Kur'an ve Sünnet'in zeminine oturmak kaydıyla farklı iştehatlar verilebilir. Musikiye de bu e, olması olmaz ön şartı göz önünde bulundurmak kaydıyla e, her yönüyle farz e, haramdır demek çok e, makul gibi gelmiyor bana.